فلا هادية له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قطقاته ولا تموتن الا انتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.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 sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Selam kardeşlerim. Assalamu aleykum ve ve Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, İslam'ın güzellikleri dersimize devam ediyoruz. Namaz ve zekattan sonra <gülüyor> oruç sırasıyla bundaki hikmetler, Rabbimizin bunda kıldığı sırlar mümkün olduğunca bunlardan bahsetmeye çalışacağız inşallah. Kardeşlerim, oruç dediğimiz zaman insanın belli bir zamanda tabii ki bu özellikle Ramazan Orucu ki biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin müminlere, Müslümanlara farz kıldığı 12 ay içerisinde aylardan Ramazan ayının ki bu Hicri 9. aydır. Şu anda da zaten biliyorsunuz Şaban ayının ayına girmiş bulunmaktayız. Şurada yaklaşık 25 gün veya daha kısa bir zaman sonra inşallah Rabbim ömür verirse Ramazan ayını idrak edeceğiz inşallah. Rabbin Ramazan ayına ulaşmayı ve onu oruçla gündüzlerini oruçla gecelerini de kıyamla geçirmeyi bizlere nasip eylesin kardeşlerim. Aa. Hakikaten Ramazan ayı içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi vardır ki Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi Ya eyyuhallezine amanu kutiba aleykumu siyamu kema kutiba alellezine min gablikum Allah Azze ve Celle burada imanlar, iman edenlere, müminlere, Müslümanlara hitap ederek nasıl ki oruç sizden öncekilere fark kılındıysa, sizlere de fark kılındı ki olur ki takvaya erersiniz, olur ki Allah Azze ve neden hakkıyla korkarsınız. Bu da gösteriyor ki oruç bir nevi insanın Allah'a, Olan yaklaşmasını, Allah'a yakınlaşmasını, muttakilerden olmasını takvaya ermesine sebep olan amellerden bir tanesi. Çünkü bu ayet bile bu orucun ne kadar büyük bir hikmet içerdiğini, sırrını aslında bizlere apaçık şekilde ne yapıyor? Dile getiriyor. Oruç tutun ki takvaya eresiniz. Oruç tutun ki ne yapasınız? muttakilerden olasıdır. Allah'tan hakkıyla korkan muttaki kullardan olasıdır. Orucu biliyorsunuz kişinin secin doğuşundan akşam güneş doğuşuna kadar her türlü yemeden, içmeden ve eşiyle cinsi münasebetten uzak durmasıdır. Ki Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de biraz önce okuduğumuz Bakara suresi 183. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı olur ki korunursunuz, takvaya erersiniz. Bakara 183. ayet-i kerimesiyle Müslümanlara orucu farz kılıyor. Sünnetten deliline baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Bukhari ve Müslim'de gelen civayette İslam beş esas üzerine bina edilmiştir. La ilahe illallah şehadetini ve Muhammed Resulullah şehadetlerini söylemek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan ayı orucunu tutmak ve gücü yeten kimsenin hacca gitmesidir buyurarak Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ramazan orucunun Fars kılındığını bizlere söylüyor. Bunların orucun getirdikleri güzelliklerden ve onun hikmetlerinden bahsedecek olursak, daha önce kardeşlerim bu derslerimizin başında öncelikle biz hikmetlerden bahsederken bunlardaki tek amacımız imanımızın artmasıdır. Yoksa mesela bugün insanlar işte Allah domuzu haram kılmıştır ama şunu şöyle şöyle illetlerinden dolayı gibi ne yapmışlardır? Aşırı şekilde açıklamalara gitmişlerdir. Ama burada oruçta da olduğu gibi hikmetlerinden bahsederken güzelliklerinden öncelikli olarak bizim için geçerli olan Allah Azze ve Celle'nin bu e, ibadeti bize farz kılmış olmasıdır. Hiçbir hikmetini bilmesek bile ki günümüzde doktorlar tutmuş oruç tutmanın Ramazan ayında özellikle bir ay boyunca oruç tutmanın beden açısından sıhhatlerinden bahsetmişlerdir. Ve bu bizim ne yapmıştır? İmanımızı asırmıştır. İşte midedeki veya ne bileyim bağırsaktır veya sindirim organıdır şudur budur gibi insanın vücuduna verdiği sağlık yani biz bunları bilmesek de biz zaten oruç tutacağız. Yani bunları bilmemiz bizim Allah Azze ve Celle'ye karşı olan imanımızı artırmaktan başka bir şey yapmaz. Yoksa oruç tutmamıza sebep değildir. Yani bugün kafirler o doktorların yaptığı açıklamalarla ne yapıyorlar? Sabahtan akşama kadar aç kalıyorlar. Adam kafir Allah'a inanmıyor. Ama doktorların yapmış olduğu bu. Orucun getirdiği bedene sıhhat açısından getirdiği faydalarını duyunca ve doktor da tavsiye edince adam kafir olduğu halde İslam'a Allah'a inanmadığı halde sabahtan akşama kadar ne yapıyor? Aç kalıyor. Ama onun açlık yanına kar kalıyor. Biz de aç kalıyoruz, onlar da aç kalıyor. Ama biz Allah böyle emrettiği için biz aç kalıyoruz. Yemeden, içmeden ve kişinin eşiyle dinsi münasebetinden uzak durmasıyla bu gerçekleşiyor. Adam aynı fiili yapsa bile maksat Allah'ı razı etmek olmayınca adamın kar aç kaldığı yanla kar kalıyor. Bizim onun hikmetini bilmesemiz bile, bilmese, bilmi, bilmiyor olsak bile bizim için önemli olan onun Allah Azze ve Celle tarafından bize emredilmiş olması. Bu bizim sadece imanımızı arttırır. Güzelliklerine baktığımız zaman oruç takvaya ermenin bir sebebi. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Allah Azze ve Celle oruç ibadetini farz kılarken umulur ki takvaya erersiniz. Demek ki oruç insanın takvaya erebilmesi için bir sebeptir. Allah Azze ve Celle tarafından mümine bağışlanmış bir ibadet ki böylelikle takvaya erersiniz. Mesela namazdan bahsettiğimiz zaman kişinin Allah Azze ve Celle ile günde beş defa buluşmasıdır. Olur ki insanın bir haceti vardır namaza yönelir. Olur ki Allah Azze ve Celle'den bir dileği vardır, bir duası vardır, bir tövbesi vardır, bir istiğfarı vardır. Ne yapar? Günde beş vakit Allah'a yönelir. Ve bu şekilde ve insan yılda bir ay boyunca takvasını en zirveye çıkartabilmek için ne yapar? Allah Azze ve Celle onu onun için Ramazan orucunu bir ay boyunca farz kılmıştır. Olur ki takvaya erersiniz buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Ki takvaya baktığımız zaman bir Müslümanın, bir müminin elde edebileceği en büyük en büyük şuurdur veya en büyük eylemdir. Ki içerisinde insanın Allah Azze ve Celle'ye karşı yetiştirdiği bir ağaç gibi düşünün her daim onun 11 ay boyunca onun meyvesini alabileceği bir ağaç düşünün kardeşlerim. Onu Ramazan ağacında, Ramazan mevsiminde, Ramazan ayında yetiştirir, dallanır, bulaklanır ve 11 ay boyunca inşallah onun meyvesini yer kardeşlerim. Yine orucun güzelliklerinden bir tanesi de insanın Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini şükretmesine bir vesiledir. Çünkü düşünün insan her zaman yani 11-12 ayın 11 ayında yapa geldiği nedir? İşte alışa geldiği bir üç öğün yemek vardır veya istediği zaman yemek içme hanımıyla cinsi münasebet vardır ve Allah Azze ve Celle'nin verdiği bu büyük nimetlerdir insana. Yeme içme nimeti. Ve insan Ramazan ayı boyunca gündüzleri bu nimetlerden yoksun kalınca aç kalınca İstese de bile yiyemediği zaman ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin kendisine üzerine ne kadar da büyük nimetler olduğunun farkına varıyor ve Allah Azze ve Celle'ye şükrediyor. Ki ayette ay Allah Azze ve Celle le'allekum teşkurûn umudur ki şükredersiniz buyurarak Allah Azze ve Celle bu nimetlere şükrü ne yapıyor? Eda edilmesini, yerine getirilmesini söylüyor. Yine orucun güzelliklerine baktığımız zaman oruç şehveti kıran bir unsur olarak dile getirilmiştir ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gençler topluluğuna hitap ederek ey gençler topluluğu men amin kumul elba'a tefel sizden gücü yeten kimse Evlensin diyor Allah Resulü Sellem. Her kim bu evlenme işine güç yetiremezse o zaman oruç tutsun. Muhakkak ki oruç kendisi için bir koruyucudur buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Demek ki oruç insanın bir masiyete, bir günaha düşmemesine veya günahı engelleyici bir vesile olarak kılınmıştır dinimiz tarafından. Yine Orucun güzelliklerinden bir tanesi de insanın iradesini ve azmini güçlendirmesidir. Ki bunun sayesinde insan sabrı öğrenir. Sabrı öğrendiği zaman insanın iradesini, gücünü, kuvvetini artıran şeylerdir bunlar. Çünkü bir insana sabırdan daha güzel bir şey verilmemiştir. Ve insan oruç sayesinde ne yapar? Sabretmeyi öğrenir. Ne olursa olsun o belli vakitler içerisinde ne yapamaz? Helal olduğu halde yeme içme fiilini ne yapamaz? Yerine getiremez. Ta ezana kadar, akşam namazına ezanına kadar, güneş batana kadar sabretmek zorundadır. Bu da insanın iradesinin güçlenmesine sebep olan vesilelerden bir tanesidir. Ki insanın iradesi güçlendiği zaman aynı zamanda sabrı da öğrenir. İrade güçlülüğü o yüzden bir Müslüman en önemli meselelerden bir tanesi. Ve yine oruç insanın ahlakını güçlendiren, yükselten sebeplerden bir tanesidir. Çünkü takvayı güçlendiriyor oruç. Takva sayesinde insan iyiliği, ihsanı, yardımlaşmayı, şefkati, merhameti ve sabrı öğreniyor. İşte bütün bunlar nedir? O orucun getirdiği güzel ahlak, yetiş, yetiş, insanın kalbinde yerleştirdiği güzel ahlakın yeşermesine sebep. Takva olmasına sebep oluyor. Takva iyiliği getiriyor. İyilik merhameti getiriyor, şefkati getiriyor, muhabbeti getiriyor ve beraberinde sabrı getiriyor. İşte bütün bunları Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimize farz kıldığı o Ramazan ayındaki o oruç bizlere öğretiyor kardeşlerim. Hı. Ve çoğu zaman vurguladığımız zaman hakikaten Allah Azze ve Celle bizleri çok seviyor kardeşlerim. Önemli olan burada bizim Allah Azze ve Celle'nin o sevgisine, muhabbetine layık birer kullar olabilmemiz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkıyla o ibadetleri yerine getiren kullarından eylesin kardeşlerim. Hı. Hı. Hı. Hı. Ve yine Sohbetimizin başında dile getirdiğimiz gibi orucun sıhhat yönünden de birçok faydası vardır ki en büyük faydaları işte sindirim organının veya midenin 11 ay boyunca yorulan midenin bir ay boyunca istirahate, tatile gitmesi, çekilmesi gibi bir şeydir ki bu da Allah Azze ve Celle'nin o sindirim organı, mide, bağırsak veya neyse onunla alakalı onları istirahata çekilip dinlendirmesi ki sıhhat açısından insanlara getirdiği en büyük faydalardan bir tanesi orucun getirdiği şeylerden bir kardeşlerim. Daha önce de dediğimiz gibi orucun sıhhat açısından Allah Azze ve Celle'nin artı bir sıhhat vermesi de Nedir? Bu nur üstüne bir nurdur ki bizim sadece oruç tutmamız Allah içindir. Bu da yanında artık bir bonus mu dersiniz veya ne bileyim bir hediye mi, bir ikram mı dersiniz? Allah Azze ve Celle'nin müminin hem de aynı zamanda ruhunu temizlediği gibi, ruhuna sıhhat verdiği gibi Aynı zamanda Allah Azze ve Celle insana onunla birlikte bedenini de ne yapıyor? iyileştiriyor Allah Azze ve Celle. Evet kardeşlerim Şaban ayındayız. İnşallah Rabbim Ramazan ayına da yetişip e, gündüzleri oruçla, geceleri ve kıyamla geçirmeyi hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Evet. Oruçtan sonra haç ibadetiyle alakalı güzelliklerden bahsedeceğiz kardeşlerim. Hac ibadeti Allah e, gitmeyen kardeşlerimize gitmeyi nasip eylesin. Amin. Giden kardeşlerimiz de hani halk arasında dedikleri gibi tutmayı nasip eylesin. Amin. <gülüyor> Çünkü Allah e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kabul edilmiş bir haccın karşılığı ancak cennettir diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Basit bir ibadet değil kardeşlerim. Ve giden kardeşlerim de her zaman görmüşlerdir. Ve hakikaten şeytanın orada oynaması ve o ibadeti ifsad edebilmek için türlü türlü oyunlar deneyip insanları böyle sabrını zorlayıcı şeylerde bulunması ki bu ibadetin ne kadar da büyük bir ibadet olduğunu gösteren şeylerden bir tanesidir. Ki karşılığında kabul edilmiş bir haccın karşılığı cennettir buyurarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne büyük bir ibadet olduğunu aynı zamanda dile getiriyor. Ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاءَ اَلَيْهِ gücü yetenin e, Kabe'yi tavaf etmesi, Kabe'yi ziyaret etmesi, hac etmesi Allah'ın kulları üzerindeki bir hakkıdır buyuruyor Allah Azze ve Celle. O yüzden çok açık bir şekilde Allah Azze ve Celle وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ insanlar üzerinde buyurarak bunu ne yapıyor? Tekid ediyor, söylüyor Allah Azze ve Celle. Hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sahabesine diyor ki Ey insanlar! Muhakkak ki Allah Azze ve Celle sizin üzerinize hacci farz kıldı. Öyleyse hacc edin diyor Allah Resulü Selam. Sahabeden biri diyor ki ey Allah'ın Resulü her sene mi? Evet hacc edelim ama her sene mi? Allah Resulü susuyor. Sahabe gene soruyor her sene mi Allah'ın Resulü? Allah Resulü susuyor. Sahabe üçüncü kez her sene mi ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü gene susuyor ve buyuruyor ki eğer evet deseydim Muhakkak ki bu üzerinize her sene fark olurdu da buna güç getiremezdiniz diyor. Allah Resulü Aleyhisselam. vesselam. <Gülüyor> Muhakkak ki diyor ben sizi eğer bir şeyde bırakmışsam siz de öylece bırakın. Muhakkak ki sizden önceki kavimler peygamberlerine çok soru sormaktan ve onlara ihtilaf etmelerinden dolayı helak edildiler. Size bir şey emrettiğim zaman ondan gücünüzün yettiğini yapın buyurmuştur. Allah Resulü Selam bir şeyden de yasakladıysam ondan da kaçının buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam. Evet eğer Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bir şeyi emretmişse bize düşen onun aynı yaptığı gibi yapmaktan başka bir şey değildir kardeşlerim. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Cibril hadisinde Cibril aleyhisselam kendisine İslam'dan sorduğu zaman İslam yalnızca Allah'a ibadet etmen, ona hiçbir şeyi şirk koşmaman, namazı, e, farz, üzerine farz kıldığı namazı kılman, zekatı, farz kılınan zekatı vermen, Ramazan ayı orucunu tutman ve gücü yettiğin zaman e, hac etmen olarak söylemiştir Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu da haccın bizim üzerimize fark kıldığını delil olarak gösteren hadislerden bir tanesi kardeşlerim. Evet, haccın güzelliklerine onun getirdiği hikmetlerine baktığımız zaman en büyük hikmetlerinden bir tanesi orada <gülüyor> insanların sözlü ve fiili olarak Allah'ı tevhid etmeleridir ve iflastır. Çünkü İnsan hacce ve umriye niyet eder etmez söyleyeceği ilk sözle le beyk Allahum ve le beyk ve le beyk eder şerikele ker le beyk inna alhamdu ve ni'met alak Allah'a bir sözle başlıyor. Le beyk Allahum ve beyk. Le beyk kelimesi bir insan size seslenildiği seslendiği zaman bir şey söyleyeceğinizi zaman le beyk dersiniz. Yani buyur söyle. Ne emredeceksen, ne söyleyeceksen ben emrine amadeyim demek istiyor. Burada sizi çağıran kim? Allah Azze ve Celle. Siz kimin karısına, kimin emrine itaat ederek geldiniz? Allah Azze ve Celle'nin emrine itaat ederek. Öyleyse ne diyor? لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ be Buyur Allah'ım buyur. Sen bana emrettin, benim de gücüm yetti, geldim. لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ Lâ beke lâ Buyur Allah'ım, senin hiçbir ortağın yoktur. Bütün şirklerden, ortaklardan sen münezzehsin. Hamd sanadır, nimet sanadır, mük seninindir. Lâ senin hiçbir ortağın yoktur. Tamamen ihlasla, tevhidle ne yapıyorsun? Allah'a. Ve bir Müslümanın umre ve hacda şey yaptığı zaman, niyet ettiği zaman ilk söylediği ve ta ki Kabe'ye kadar söyleyeceği tek söz budur kardeşlerim. Neden? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam bir hadisinde insan diyor bunu söylediğinde ve insanın diyor o Müslümanın o ihrama girmiş o kimsenin söylediği o lebbeyk sözü telbiyeyi duyan her kuş, taş, böcek, ağaç ne varsa yarın kıyamet günü ona şefaatçi olacaktır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu da hakikaten ilk hemen güzellikler, niyet eder etmez, ihramı giyip niyet eder etmez başlayan en büyük güzelliklerden bir tanesi. Bu ki de insanın ibadetle ihlasını, Allah'a olan tevhidini eyleme geçirmede en büyük şeylerden bir tanesidir kardeşler. Evet. Ki ayetlere baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin zikrini ikame ettiğine yerine getirmede kalbin ve <gülüyor> bu zikirle dolma, e, dolmasında hac hakikaten en büyük sebeplerden vesilelerden bir tanesi kardeşlerim. Düşünün hacda Arafat'a çıkıyorsunuz. Allah azze ve celle e, Arafat'a çıkıyorsunuz. Arafat'tan iniyorsunuz. Mina'ya çıkıyorsunuz. Taşlamaya gidiyorsunuz ve hepsinde Allah azze ve celle size zikre emrediyor. Arafat'ta Allah Resulü aleyhissalatu vesselam e, ta ki güneş batana kadar Arafa günü yani bayramdan bir gün önce ta ki güneş batana kadar Allah'a dua ile zikirle getirilecek bir yer. Ve Allah azze ve celle'nin oradaki bütün Müslümanları ihrama giyip terbiye getirip oraya hac için çıkan bütün Müslümanları müminleri bağışlayacağını vaat ettiği bir yer. Kesinlikle boş geçirilmemesi gereken bir yer. O yüzden zikrin ikame edildiği, sürekli ayakta tutulduğu, sürekli zikirle geçirilen bir yer. Ki Allah Azze ve Celle ve izâ afattum bin harafâtin fazkurullâha indel meş'aril haram ve diyor, arafattan indiğiniz zaman, ki gününüzü sürekli zikirle, duayla geçiriyorsunuz. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Vizelife'ye geçiyorsunuz. Ve orada da diyor, arafatta indiğiniz zaman Meş'ar-ı haramda yani müzdelifede Allah'a zikredin diyor. فَذْكُرُوهُ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ Ki Allah Azze ve Celle size hidayet verdiği için o hidayeti sayesinde Allah'ı çok da zikredin. Neden? Çünkü daha önce hidayet üzere olmayan sapık kimselerdiniz. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin verdiği o hidayete binaen Allah Azze ve Celle'yi çokça zikredin. Yine Allah Azze ve Celle وَذْكُرُ اللّٰهَ فِي اَيَّا <لَعْدُودَة> O belirli günlerde, o hac günlerinde, teşrik günlerinde, o arefe günü, ondan sonra minadaki teşvik günleri, bayramın 1, 2, 3 ve 4. günü mümkünse ne yapın? Allah'ı çokça anın. <gülüyor> Demek ki hac ibadetini yaptığınız zaman o Allah'ı anmada ve in aynı zamanda nefsin ve kalbin sürekli Allah'ın zikriyle dolmada nedir? Yine bir vesile olarak kılıyor Allah Azze ve Celle bu haccı. Ve yine hacda insanın itaatiyle istikamet, ehlinde, o istikamet ehli olarak o istikameti ve o Allah Azze ve Celle'yi e, nin itaatini yerine getirmedeki bir ibadet olarak ne yapılıyor Allah azze ve celle bizlere e, muvaffak kılıyor. Ki insanlar orada belli ihramı giydikten sonra belli yataklardan uzak durarak sırf Allah Azze ve Celle'nin razı etmek için, razısına ulaşmak için rızasına ulaşmak için ne yapıyor? O haramlardan uzak durarak aynı zamanda Allah'a itaati yerine getirmeyi Allah'a itaati yerine getirmeyi ne yapıyor? Yerine getiriyor. Çünkü kimse e, Giyen kardeşlerimiz bilirler. İhram elbisesini giydikten sonra nedir? Size aslında helal olan şeyler haram kılınıyor. Mesela ne diyor Allah Azze ve Celle? El hacca eşhurun na'lûmen Muhakkak ki hacca belli aylardadır. Ve men faradâ fîhinnel hacca Her kime o ayda o aylarda hac farz olmuşsa yani her kimin gücü yetmiş de gücü yetmiş ve hacca da gitmişse, Mekke'ye ulaşmışsa ne yapması gerekir? فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ Ne yapamaz? İnsan ihrama giyip, niyet edip, ihrama elbisesini giyip, terbiye getirdikten sonra ihramlı hanımıyla cinsi münasebet yapamaz. Ve yine la vela fusuqa, günah işleyemez, وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ Herhangi birisiyle sözlü veya ameli olarak herhangi bir tartışmaya, mücadeleye ne yapamaz? Giremez diyor Allah Azze ve Celle. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ <اللّٰه> Hayır adına ne yaparsanız muhakkak Allah onu bilir. وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اتَّقْوَى Öyleyse ne yapın? Azıklanın. Yani insan haccolun ucuna gideceği zaman kendisini yetecek kadar ne yapması gerekir? Azık alması gerekir. Ki bugün insanın azık olarak dediğimiz zaman günümüz şartlarında geçerli olan şey ne olmuştur? Para olmuştur ama Allah Azze ve Celle se en hayırlı zedit takva. Muhakkak ki insanın hac yolculuğuna çıkan bir insanın yanına azık olarak aldıklarının en hayırlısı takvadır diyor Allah Azze ve Celle. Niye? Çünkü bugün insanlar ondan mahsul olarak hacca gidiyorlar. Yallarına aldıkları yolculuk adına aldıkları şey. Sadece mal ve paradan başka bir şey almıyorlar. Takvayı geri ettikleri zaman Allah korusun, Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun dediği gibi şöyle bakıyor. Bugün insanların çokça hacca geldiklerini görür. Şöyle bir meydana baktığında o kadar insandan diyor maalesef çok az kimse haccı kabul olarak, haccı memrur olarak geri dönüyor. Niye? Çünkü insanlar yanlarına azık olarak takvayı almıyorlar. Bugün maalesef Bugün insanların hacca gidip geldikten sonra hayatlarındaki değiştiren tek şey maalesef başlarına koydukları hacı kelimesinden başka bir şey olmamış kardeşlerim. Neden? Çünkü takvayı kendilerine yol azığı olarak almamışlardı ondan kardeşlerim. Ve Allah... Öyleyse ey akıl sahipleri benden korkun buyuruyor... Allah Azze ve Celle. Bu da bir hacıya giden kardeşlerimizin önceden bununla alakalı kendisini e, donatması gerektiğinin en büyük işaretlerinden bir tanesi kardeşlerim. Orada nasıl davranacağına dair veya neyi azık olarak götüreceğine dair insanın çok iyi bilgi sahibi olması gerekir. İnsanın oraya azık olarak götüreceği en büyük şey Allah korkusu olması kardeşlerim. Ve ben mesela daha önce kardeşlerimiz gittiğinde ben onlara üç tane nasihat etmiştim. Üç kelime, üçünde de sabır, sabır, sabır kardeşlerim. Bu da takvanın getirdiği bir şeydir kardeşlerim. Ki insan bu takva sahibinde, takva sayesinde... Biraz önce ayeti kelimede kerimede Bakara 198'de saydığımız "Vela rafata ve la ve ve bunların hepsini ancak bu takva sahibi sayesinde yerine getirebilir kardeşlerim. Allah azze ve celle hac, e, hakkıyla hacca gidip takvayı yol adı edinip inşallah tıkkı anasından doğduğu gün gibi dönmeyi hepimize Nasiple niyet ser kardeşlerim. Ve yine hacın güzelliklerinden bir tanesi orada İslam kardeşliğinin ve iman kardeşliğinin bir göstergesi, birliği, beraberliği vardır kardeşlerim. Ki oradaki gelen insan elbisesi bir, amacı bir ve Arefe günü Arafat'ta aynı bölgelerde, aynı cemreleri taşlamakla İslam birliğinin, İslam misketinin vahdetinin o birliğini hissederek insan orada o kardeşliği yaşayabiliyor, görebiliyor kardeşler. Yani düşünün bugün mesela sivil toplumda, yaşadığımız toplumda insanlar elbiseleriyle veya yaşantılarıyla ne yapılabiliyor? İşte zengin fakirden ayırt edilebiliyor. Ama orada öyle bir mahşer yeri ki insanlar adeta beyaz kefene bürünmüş. Ne zengin fakirden ne de fakir zenginden ayırt edilemeyecek şekilde tek bir elbiseye bürünmüş. Ve o elbise rida ve izardan oluşan iki tane işte banyo havlusu gibi düşünün kardeşlerim. Beyaz zentli ve dikisiz ve ondan başka hiçbir şey giymiyorsunuz. Kefen gibi düşün. Veya bir kefen gibi düşünün ve insanlar adeta nedir? Tek kalem gibiler kardeşlerim. Ne zengini belli, ne fakiri belli falan kralmış, falan bakanmış, falan trilyonermiş, milyardermiş hiçbir fark göremezsiniz kardeşlerim. Hepsi de gider o Arafat meydanında durur, hepsi de gider o cemrelere taş atar. Hiçbir fark yok. Bu da İslam mehdetinin, İslam kardeşliğinin, iman kardeşliğinin en büyük göstergelerinden bir tanesi ve bu olayı ancak ve ancak hacda görebilirsiniz kardeşlerim. Başka bir yerde görmeniz mümkün değil. Allah herkese, bütün Müslümanlara oraları görmeyi nasip ve müessere eylesin kardeşlerim. Evet. Evet. Yine haccın insanlara öğrettiği güzelliklerden bir tanesi de sabrı ve şükrü öğretmesidir kardeşlerim. İnsan hac ibadeti mal ve beden ile yapılan bir ibadettir. Ki bu sayede insan tefer düzenler, kendi ailesini, kendi vatanını terk etmek zorunda kalır. Ki bununla birlikte bu güzelliklerden, bu nimetlerden, ailesinden uzak kalır ve döndüğü zaman da ne yap? Ve bununla da kendi kalbini, nefsini, mal harcamakla cimrilikten ne yapmış olur? Kurtarmış olur. Ki bugün biliyorsunuz ki ayet-i kerimede Allah azze ve celle güç yetirenlere haccı farz kılmıştır. Bugün hakikaten hacca gitmek, maddi bir külfet getirir. Ve birçok insan ne yapamaz? Buna gücü yetmez. Bir insan Allah için bu malı sarf ettiği zaman aynı zamanda kendisindeki cimrilik hastalığını da bir nevi ne yapmış olur? Gidermiş olur. Ve böylelikle de o mal konusunda Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'ye karşı şüphe etmeyi gerektiren şeylerden bir tanesi olmuştur. Ki Hacda kardeşlerim hakikaten çok güzel dersler, çok güzel e, ilim elde etme imkanı da vardır. E, mesela biz öğrenciyken orada bulunduğumuz dönemlerde görevli olarak biz Hac bölgesine Mekke'ye giderdik. Ve oralarda e, Arap hoca ile birlikte ki bunlar üniversitede hoca profesörlerdi, onlarla beraber Türklerin bulundukları mescitlere gider ve sürekli her gün e, günde iki sefer, üç sefer gitmek suretiyle dersler yapardık. Ve bu da haccın hakikaten getirdiği menfaatlerden, ilmi e, derslerden istifade etmenin en güzel sebeplerinden e, bir tanesiydi ki tabi e, kimi kabul eder, kimi etmez o ayrı bir olaydı. Mesela bir keresinde biz bir mescide gittik. E, Türklerin bulunduğu bir bölgede çünkü o zaman biliyorsunuz çok aşırı bir kalabalıklık olduğu için her vakit insanlar şeye gidemeyebiliyor. Kabe'ye gitme imkanı bulamıyor. Özellikle biraz Kabe'den 3-4 kilometre dışarıda olup servisli olanlar bir yere gitmiştik bir şeyhle beraber, hocayla beraber ve hakikaten önemli meseleler anlatıyoruz. tevhid adına, ibadet adına. Ondan sonra genellikle Avrupa hacılarının olduğu bir yerde ve adamın bir tanesi kalktı bağıra çağıra siz Araplar şöyle pissiniz böyle pissiniz deyip bağırmaya başladı. Şimdi Şehh de tabii merak ediyor ne diyor ne diyor vallahi dedi Şehh böyle adam böyle Çok böyle söylüyor. Güzel. Ondan sonra tabii onlara tepki gösterenler oldu. Sonra ben dedim ki bakın Allah'tan korkun. Biz buraya sizin dininizle alakalı önemli meseleler anlatmaya geldik. Sizler ise yokca şurası yok şöyle pissiniz yok böyle pissiniz. O bir yerde o karşıdaki arabı görünce adam içindeki pisi kusmaya başladı. Tabi insanlar içerisinde elhamdülillah yine doyarlı kimseler vardı. Onlar da o insana kızdırır adam da namazını kılmadan çekti gitti. Ben de orada açıklamalı yaptım. Dedim bakın biz üniversite öğrencisiyiz. Bu adam üniversitede doktor, profesör. Din adına bir şeyler yapmaya geldik. Ve bugün burada siz bir hata yaptığınız zaman belki de haccınızın ifsad olmasına sebep olacak. Gelin biz buradayken sorunuzu sorun ve ne yapın en azından cehaletinizi giderin. Tabii elhamdülillah daha sonra güzel bir sohbet gerçekleşti güzel şeyler oldu. İslam adına, din adına, ilim adına. Tabi alanlar aldı, almayanlar. Çekip gitti o sıkıntı değil. En azından orada güzel bir ders oluşması ve orada insanların dinini öğrenmede veya hacda bazı hataları yapmam adına çok güzel dersler de gerçekleşiyor. Mesela Arap olanlar, mesela Arap şeyhlerin sürekli dersleri var ki onlar oradan ne yapıyor istifade ediliyor ve biz de okul tarafından hac bakanlığı tarafından gönderilip insanların cehaletini az da olsa giderilme adına e, faydalı olmaya e, çalışılıyor. Bu da haccın getirdiği güzelliklerden bir tanesi kardeşlerim. Evet Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, basılı da batıl bilip batıldan sakınmayı hepimize e, nasip eylesin kardeşlerim. Haccı da inşallah gidemeyen kardeşlerimize de en kısa zamanda gidip hakkıyla ve ile birlikte Anasından doğduğu gün gibi dönmeyi nasip ve müyesser eylesin kardeşlerim. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım amin. Allah'ım bize hem dünyada hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Bizi anamızı, babamızı ve bütün Müslümanları Kıyamet günü merhametinle bağışladığın, rahmetinle cennetine girdirdiğin kollarından eyle. Allahum amin. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, eşhedü en la ilaha illa ente, estagfiruke vetub ilek. Ve ahir davana en el elhamdülillahi rabbil alamin.